Cumanız mübarek olsun. Cuma konuşmamı Almanya'dan yapıyorum. Yarın inşallah aile eğitim toplantımız olacak. 3 gün sürecek olan bir güzel toplantı beyler, hanımefendiler ve sevgili çocuklarla beraber o münasebetle buralarda bulunmaya devam ediyoruz. Allah nice cumalara eşlerinizle, çocuk çocuğunuzla, sevdiklerinizle rahat, afiyet üzere sevdiği, razı olduğu kullar olarak eriştirsin. İki canlı ve bakiyar olun. Ee, bu haftaki hadis-i şerifleri kitabımızdan Kuran çekerek sevdiğimiz bir kardeşimiz Bismillahirrahmanirrahim deyip Kuran çekerek bir sayfa açmıştı. Oradan okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhten e, rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuşlar. Dinlefi fi cehenneme vadiyen Esta yidümin hüccel yemin şedîne mazret. Ettehû lil kurâil murâine bi'amâlin. İnne ebu'z zalk halq ilallâhi alîmü's sultân. Sadaka Rasulullah iman kalb ve ile çekilmiş bir sayfadan İbn Tabi'i Şerif'in o metnini okudum açıklamasına geçiyorum. Bin nefsi cehenneme va'diyen cehennemde bir vadi vardır ki yani daha derin bir yer cehennemin içinde cehennemin ateşleri azapları arasında çevresine göre daha derin olan çukur daha çukur bir vadi yani nasıl dağların arasında vadi varsa yarık çukur efendim aşağıda cehennemin içinde bir vadi vardır ki testaizu -e min hükülleye min sevine mereden cehennem bile ondan korkar da her gün yetmiş defa ondan Allah'a sığınır. Ama bunun şerinden, beni koru, koru yarab diye cehennemin kendisi bile kendi içindeki bu gençlik, müthiş korkunç vadiden Allah'a sığınır. Tabi bu ifade efendim çok önemli. Yani cehennem zaten Allah'ın azap yurtu. yani Yani. E, azap etmek istediği kullarını cezalandırmak istediği suçlu kulları asi, kafir, müşrik, münafık, zalim, katil efendim, fasır, acil kulları cezalandırmak için efendim e, hazırladığı bir e, azap diyordu Ama onun da içinde ölü yerler var ki öbür taraflarından azabı çok daha fazla şiddetli oluyor. İşte bu cehennemin içinde bir vadi vardır ki cehennem bile ondan Allah'a sığınır. Günde yetmiş defa aman yarabbim bunun şerrinden beni koru, Aman yarabbim bunun şerrinden sana sığınırım diye yetmiş defa cehennem bile ondan Allah'a sığınır. Şimdi tabi meraklanılacak bir şey. وَاَدَّهُ لِلْكُرَّا۪ي الْمُرَا۪ي نَبِي اَعْمَارِهِمْ Allah bu yeri hangi cezalı suçlu kullar için hazırlamıştır? Onun cevabı bu okuduğum kısımda geliyor. Efendim, Allah bu vadiyi, bu azap vadisini kimler için hazırlamıştır? Mülkurra il mürâine bir a vadin. E, amelleriyle mürâiilik yapan kurra için hazırlamıştır. Tabii, o kelimeleri izah edeceğim ne demek, Kur'an kelimesi, hemze ile kâri kelimesinin çoğuludur. Kariler demek, kâri de ne demek? Okuyan demek. Umumiyette Kur'an-ı Kerim'i okuyan, güzel okuyan, ezbere okuyan, ezberlemiş olan e, kimselere kâri denilir, mukvi denilir ifade babından, ismi faiz, sinnesi olarak. Efendim, tabi... Ee, İslam'da en önemli şey İslam'ı bilmek, Kur'an'ı bilmekle olduğu için Kur'an okuyanlar e, önem kazanıyor ve değerli oluyor. Ve alim olmak için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i iyi incelemek lazım. Şimdi bu Avrupa'da Müslüman olmuş kardeşler var. Örken Alman olduğu halde efendim başka milletten olduğu halde sonradan Müslüman olmuş. Demin uçaktan karşıladığımızda kardeşimiz yanında uçakta oturan efendim bir kimse varmış kartını vermiş e, Alman efendim Müslüman olmuş kartını arkadaşımıza vermişti. Arkadaşımız namaz kılınca uçakta Allah kabul demiş adam. Sonra tanışmış konuşmuşlar. Alman asıllı Müslüman olmuş bir kimse. Ama diyor arkadaşımız çok güzel Arapça biliyor diyor. E, Muhtelik yerlerde ülkelerde konferanslar vermeye gidiyormuş. Ben de dedim ki evet bu e, mübarekler, e, böyle İslam'a ilgi duyup Müslüman olanlar, İslam'ı kökünden tam anlamak için, efendim, doğru olarak anlamak için hemen Arapça öğrenler kalkışırlar. Ve itimat etmezler kendi ülkelerinden neşredilmiş İslam'la ilgili kitaplara itimat etmezler. Bunlar e, belki gayrimüslimler tarafından hazırlanmıştır, belki gerçekleri aksettirmiyordur belki kasıtlıdır, belki efendim e, kötüleyici e, mahiyette karame yazılmıştır diye itimat etmezler. Kendi giderler. derler. Arap ülkelerinde madem Müslüman olduk İslam'ı derinden tanımak için giderim Arapça öğrenelim derler. Mısır'da okurlar. Efendim, başka bir İslam ülkesinde okurlar. Arapçayı güzelce öğrenirler. Kur'an-ı Kerim'e çok çalışırlar. Bu yani e, doğru bir yoldur. Keşke hepimiz böyle yapsak yani e, biz tabii elhamdülillah anneden babadan Müslümanız, doğuştan Müslümanız. Fakat bunun bir tehlikesi var doğuştan Müslüman olduğumuz için İslam'la kendimizi aşina, dost tanışıp bildiğimizden İslam'ı merak edip derinlemesine yani çalışmaya gitmiyor pek çok kimse. Halbuki madem ben Müslümanım. O halde İslam'ı tam öğrenmeliyim. Madem Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'den çok iyi çalışmalıyım demeli. Her şeyden evvel, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, diğer batı dillerinden, diğer taksirlerden önce herkes güzelce Arapça öğrenmeli. Zaten bizim medeniyetimizin, mazimizin, tarihimizin temel e, efendim, direklerinden birisi ana köklerinden birisi e, Arap diliyle efendim, açılan o e, engin hazinedir. Onları bilmek için o kitapları, o bilgileri kazanmak için Arapça mutlaka öğrenmek lazım geliyor. Onun için bizim de böyle Arapçayı öğrenmemiz lazım. Ve e, su gibi Arapça konuşabilmemiz lazım. E, komşularımızın bir kısmı Arap olduğundan da özel olarak da bu sebeple de Arapça öğrenmemiz lazım. Ben tabii aynı zamanda mesela genç olsaydım Yunanca öğrenmeye, Bulgarca öğrenmeye de kalkardım. efendim. Onlara da heves ederdim. Kafkas dillerine de heves ederdim. Çünkü onlar da komşularımız. Bunun gibi Arapçayı da zaten komşularımızın bir kısmı Arap olduğundan öğrenmemiz lazım. Tarihimizin içinde Arapçanın ve Arapça ile yazılmış pek çok eserin kütüphanelerimizde ve mazimizde, tarihimizde büyük yeri olduğundan Arapçayı da öğrenmeyi isterdim. Elhamdülillah Allah bize nasip etti de size işte buradan Arapçasından okuyup elimizin döndüğünce anlatıyoruz. Çok şükürler olsun. Mutluyuz, memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Tabii Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek alimlik alameti ama kurra kurra ikram yani asaletli soydu. Hafız efendiler, Kur'an'ı bilen, iyi okuyan mübarek efendiler çok kıymetli kimseler. Alimler bunlar. Çünkü bütün ilimlerin, İslami ilimlerin temeli, kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir. Tabi onları öğrenmek lazım ama burada buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah o azap vadisini kurallar için hazırlamıştır. Ama nasıl kuralar El-müra'ine bi-a'malihim. İşledikleri ibadetlerde, yaptıkları amellerde, icraatta, müraiyelik, riyakarlık yapan alimler için hazırlamıştır. Demek ki efendim ilmin Allah rızası için olması lazım. Alimin Allah rızası için konuşması lazım. Allah rızası için amel etmesi, ibadet etmesi, icraat yapması lazım. Her şey Allah rızası için olması lazım. Eğer riyakarlıkla olursa, gösteriş için olursa, dünyevi menfaat celbi için olursa Efendim, Allah o zaman sevmez ve bunları en büyük şekilde e, büyük bir cezalara, belalara, efendim azaplara maruz bırakır. Bu hadis-i şerifte onu gösteriyor. Müra'i in alimleri, müra'i kariler için Kur'an okuyanlar, Kur'an alimleri, Kur'an'ı bilenler için Allah bu azap vadisini hazırlamıştır. Öyle korkunç bir azap vadisi ki cehennem bile ondan günde yetmiş defa Allah'a iltica ediyor, sığınıyor. Hadis-i Şerif'in devamı da konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Ve inne evgadal halki ilallah, alim sultan. Allah'a en sevimsiz, Allah'ın en kızdığı mahluklar, mahlukatı içinde Allah'ın en buğz ettiği, kızdığı varlıklar, sultanın alimleridir. Yani sultanın yanına yanaşıp dal kavukluk yapan Efendim onun e, elinde olan imkanları hazineleri Efendim malı mülkü alırım biraz da bana hediye verir caize verir atiye verir bahşiş verir diye Efendim onun etrafında dolaşan alimlerdir diye Peygamber Efendimiz ayrıca bildiriyor Tabii Muhtelam kardeşlerim biliyorsunuz İslam'ın da temeli ilimdir Dünyadaki başarıların ve ilerlemelerin de efendim temeli kaynağı ilimdir. Yani Bugün Almanya'da gezerken mesela benim şu anda bulunduğum şehirde şöyle ufka bakıyorum. Havaalanına giderken gelirken baktım bugün. Bizim böyle ufku, ufka İstanbul ufkuna baktığımız zaman sayısız böyle sivri sivri minareler gördüğümüz gibi burada her tarafta yüksek yüksek bacalar. Muazzam fabrikalar. Kilometrelerce efendim arazisi devam eden arabayla gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz bitip yüklenmez efendim uzun arazilerde yapılmış olan muazzam fabrikalar işçiler harıl harıl çalışıyor kendi işçileri yetmiyor Türkiye'den işçi çağırıyorlar başka yerlerden işçiler geliyor çalışıyorlar yani dünyevi ilerlemenin de temeli ilim ilim olmadığı kadar bu gelişmeler bu sanayinin bu yüksel, yükselmesi efendim başarıları olmayacaktı tabi demek ki dünyadaki başarılarında kaynağı ilim ahiretin mükafatlarını almak cennete girmenin sebebi de ilim ee, insan alim olmalı ilme değer vermeli biz Müslümanlar efendim hepimiz ilme sıkı sarılmalıyız çünkü ilim İslam'ın canıdır damarıdır bireyidir efendim can damarıdır derece kıymetlidir. Bu önemli. Şimdi alim de onun için çok önemli ve çok değerli bir kimse oluyor. Kur'an'ı bilen insanlar, İslam'ı bilen insanlar çok değerli oluyor. Bir de yönetici kadrolar. Yöneticiler var. Yani toplulukların başına toplum tarafından getirilmiş veya efendim yönetim sistemlerine göre babadan oğula başka şekillerde efendim geçmiş bulunan insanlar bulunuyor. Topluluğu onlar yönetiyor. Son söz onların oluyor. Bunlara sultan deniliyor, hükümdar deniliyor, kralçe deniliyor, kral deniliyor, efendim başkan deniliyor, reisi cumhur deniliyor, cumhurbaşkanı deniliyor, Efendim diktatör deniliyor, bir şey deniliyor. Yani bir şeyin başında, bir toplumun başında olan kimse. Tabii toplumun başında olan kimse ve toplumu yönetmek için kurulmuş olan devlet mekanizması aslında toplumun yararınadır, toplumu idare etmek, toplumu menfaatlerini korumak içindir, toplumu geliştirmek içindir. Bilaneye onun doğru bilgilerle bilgilenmesi lazım ve doğru bilgilere göre icraat yapması lazım. Devletin doğru bilgileri alıp değerlendir, doğru bilgilerle çalışması lazım. Bu da alimlere bağlı, yani alimlerle devlet yöneticilerinin işbirliğine bağlı. Bu ikisi güzel olursa yani devleti alimlerin nasihatleriyle yönetirlerse yöneticiler devlet ileriye gider, yükselir efendim, başarıdan başarıya koşar. Tarihte böyle olmuştur. Efendim, e, kendi tarihimizde de böyledir. Mesela Osmanlı tarihinde efendim ilme kıymet verildiği, değer verildiği zamanlarda mesela Fatih'in zamanında çağ açmış efendim. Eski bir çağı kapatmış, yeni bir çağı açmışız. Çok büyük icatlar yapılmış. Havan topları vesaire, İstanbul'un fethinde kullanılan her yani çeşitli usulleri biliyorsunuz. Demek ki ilimle yönetim beraber olduğu zaman ne kadar büyük başarılar kazanıldığı Tarihte de görülüyor. Bugün de görülüyor. Tabii bizim gibi böyle Avrupa'yı, dünyayı gezen insanlar da başka kardeşlerimiz de bunları görüyorlar. Bu güzel. Bir de aksini düşünelim. Yani yönetim ilimden uzak kaba saba bilgisiz olursa o zaman yani uçağın pilot kabinesine uçağı yönetmeyi bilmeyen bir insan geçtiğini düşünün. Otobüsün efendim direksiyonuna şoförlük ehliyeti olmayan birisinin geçtiğini düşünün. Trenin makinistinin efendim rahatsızlandığı için hiç bu işi anlamayan bir kimsenin geçtiğini düşünün. Efendim bir gemide kaptana bir şey olduğu için efendim kaptanlıktan anlamayan tecrübesiz birinin e, kaptan köşkünün geçip yönetimi ele aldığını düşünün. Ne kadar büyük felaketler olur. Toplum felakete gider. Tabi İslam'da bir önemli husus var. Sonucu itibariyle çok insanı zarara uğratan suçlar daha büyük suçtur. Cezaları daha fazladır. Sonucu itibariyle mevziyi kalan az insanı Efendim zarara uğratan hatalar, suçlar, günahlar da ona göre nispeten daha küçük efendim suçlar, günahlar sayılır. Şimdi e, alim eğer dalvokul olursa hakkı hayrı söylemezse sultanın da yanına yanaşırsa sultan da ona itimat edecek bir şey sanacak efendim bu biliyor diye ona güvenecek onun sözü uygulayacak olursa. O da yalan yanlış söyleyince tabii toplum helak olur. Gemi karaya oturur, tren çarpışır, uçak düşer, efendim otobüs uçurumdan yuvarlanır. Onun için e, bu alemin suçu ve cezası çok büyük oluyor. Efendim cehennemin bile 70 defa bir günde Allah'a sığındığı o korkunç azap yerine atılıyor böyle insanlar. Yani şey yapanlar, yöneticileri de şaşırttığı için Gerçeği söylemediği için asıl yapması gereken görevi yapmadığı için böyle oluyor. Bu çok önemli. Onun için burada iki şey, iki sonuç çıkar bu hadis şerften mümin kardeşlerim. Bir yöneticiler gerçek alimlere kulak vermeli, gerçek alimlerden efendim doğru bilgileri almak çalışmalıdır. Efendim dalga yakasını sıyırmalıdır, onlara yüz vermemelidir efendim ilmiyle menfaat temin etmek isteyen insanların kötü huylu bilgi, bilginlerin efendim bu kötülüklerine fırsat vermemelidir. Bu bir. İkincisi dini bilen, Kur'an'ı bilen alimler de hakkı söylemelidir. Müraiilik yapmamalıdır. Riyakarlık yapmamalıdır. Efendim kendisine helak ettiği gibi bir de toplumu yöneten insanların yanına yanaşıp onları da ifsad edip kandırıp yanlış yollara sevk edip toplumu felakete götürmemelidir. Tabii böyle kötü niyetli olan bir insan gözü dönmüş menfaat tırsıyla, Allah'tan korkmuyor. Yalan yanlış şeylerle, dalga okuluklarla maddi menfaat, mevki, makam, para pul teminine çalışıyor. Tabii o kendisi biraz nasihati zor dinler de e, o zaman başka alimlere de e, şey düşüyor. Yani onun yaptığı yanlışlıkları yerinde, zamanında ortaya dökmek ve anlatmak. Aman e, buna kanmayın, bunun söylediği yanlıştır diye efendim gerçekleri ifade etmek istiyor. Alimlere Allah kolaylık versin, yöneticilere de basiret versin, ilimle yönetim efendim bir arada e, çalışsın ve insanlar mutlu olsun, ülkemiz başka ülkeler efendim her yönden doğru islamete giderek dünya ve ahiret saadetini herkes sağlamaya gayret etsin. Birinci hadis-i şerif ama Kur'an ile çektiğimiz sayfada efendim, birinci hadis-i şerif bu. Önemli bir konu, her zaman için geçerli, bugün için de geçerli, gelecek için de geçerli bir hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'ten beylemini rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, اِنَّ قَوْمَنْ اَحَبُّ bu حَدَّى hatta فِي هُبِّهِمْ Felakünü mislahum. Ve inna kalmen, evgadu kalmen. Hatta hele küfi buldihim, felakünü mislahum. Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu ikinci hadis şerifte, inna kalmen, bir kavim, bir topluluk, bir grup insan. Ehab bu kalmen, bir başka grup insanları sevdiler. Bir kavim, bir kavmi sevdi. Kavm buradan e, anlayacağımız, kavim sözünden anlayacağımız bir ırk demek değil. Yani İranlı, Afganlı, Hintli, Türk, Kürt veya efendim bilmem Avrupalı, Yunanlı, Bulgar, Omanlı değil. Kavmen yani bir grup insan, insan topluluğu, bazı insanlar demek. Bazı insanlar, bazı insanları sevdiler ama ifrat derecede sevdiler. Efendim, hatta helekü fi Sonunda bu sevgileri yüzünden helake uğradılar. Ferhat Ekönmüş efendim, sakın siz onlar gibi olmayın. Ve inne kavmen yine bir takım insanlar ebgađû kalmen. Bazı insanlara kızdılar. Efendim, buuz ettiler. Düşman gözüyle baktılar, kin tuttular. Hatta helekü fi buzihim. Ona onlara olan kızgınlıkları yüzünden helak oldular. Fera tekörünü Sakın bunlar gibi de olmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada misal yok. Yani bazı insanlar deniliyor. Bu insanların kimler olduğunu hadis-i şerifte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bildirmemiş. Kimi ima ettiğini de biz şu anda bu okumamızla anlayamıyoruz. Yani ima edilen kimdir? Anlayamıyoruz. Ama Ehab bu dedi, Ebukatu dedi. Yani tarihte olmuş misalleri düşünerek söylediğini anlıyoruz Peygamber Efendimiz'in. O zaman biz de Peygamber Efendimiz'den önceki bir tarihi şöyle göz önünden geçirelim. Bir misal bulmaya çalışalım. İnne kavmen bu kavmen. Bazı insanlar bazı insanları sevdiler. Hatta helekü sonunda o sevgi yüzünden helak oldular. Misal. Hatırımıza bir şey misal çıkartmaya çalışalım hafızamızdan. Mesela diyelim ki Mısırlıların içinde Firavun'un yaşadığı zamanda Firavun'u ve onun yöneticilerini bazı insanlar sevdi. Tabi sevmesi etrafına toplanmaz. Bu bizim, bizim takım, bizim devlet, bizden olan kimseler der. Ondan etrafında toplanır. Sevmediği insanların yanından insanlar uzaklaşır. Tamam. Efendim, onun etrafında toplandılar işte biz Mısır'a gittiğimiz zaman gördük efendim çeşitli şehirleri eski şehirleri gördük harabeleri gördük koca koca mabetler yapmışlar koca koca binalar muazzam bir şey tarihte uzun yıllar devam eden asırlar devam eden efendim, batıl medeniyetler şimdi e, annelerini seviyorlar eskileri seviyorlar belki papazlarını seviyorlar rahiplerini seviyorlar Efendim mesela efendim o Menfis mabedinde veyahut efendim ihramların olduğu, ehramların olduğu o efendim Kahire'deki yerde tapınakları filan var mı? Şimdi rahiplerini seviyor ki onların sözünü dinliyor kavim. Ama e, yanlış bir sevgi, o sevgide ifrat efendim e, derecede bağlılık gösteriyorlar. Sonra kendilerine ikazcılar geldiği halde, peygamber geldiği halde, mesela Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam geldi, gerçekleri anlattı onlara ama Firavun'un tarafını tuttular. Yani sevgileri yanlış istikametli oldu. Firavun'un tarafını tuttular, hak yolu tutmadılar, hak yolu temsil eden kimseleri tutmadılar, onları hor gördüler derken bu Firavun'un taraftarlığından dolayı helak oldular. E, Nemrud'un kavmi de böyle. Düşünelim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de öyle. Yani onlar Nuh Aleyhisselam onları hak yola çağırdıkça aman diyorlar, sakın ha diyorlar. Efendim tapınaklarınızı, efendim putlarınızı bırakmayın. Putlarınıza vefalı olun. Aman dininizi terk etmeyin. Bu yeni gelen adamlar, yeni gelen adamlar dediği peygamberler. Bunların söyledikleri den dolayı asırlardır atalarınızın tapındığı Efendim, e, putları bırakmayın, atalarımızın yolundan ayrılmayın filan diyorlar. E, bu bir tasuk yani gerçek değil. E, sadece birisi, e, indiği sevgiden dolayı bir tarafı tutuyorlar ama Allah'ın sevmediği tarafı tutuyorlar. Allah'a karşı geliyorlar. Allah'ın Peygamberlerine karşı geliyorlar. Helak oluyorlar. Bunun aksi de var. Efendim, bazıları bazı insanları sevmiyorlar ki. Kureş kavmi peygamber efendimiz İslam'ı getirdiği zaman Müslüman olan ashabını sevmediler, işkence ettiler. Efendim kimisini şehit eylediler. Peygamber efendimizi Mekke'ye mükerremeden çıkarttılar, buğz ettiler. Efendim sonra bu inatlarında, kızgınlıklarında, kinlerinde helak oldular hepsi. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle olmamayı da tavsiye ediyor. Bundan çıkan sonuç çok güzel. Peygamber Efendimizin tavsiyesi, nebevyesi çok önemli. Yani insanların e, eski alışkanlıklarla, Efendim veya e, ne bileyim kendilerinden önceki insanların e, tutturmuş olduğu yanlış istikametlerde inat ederek onlara lüzumsuz bir bağlılık göstererek yeni ortaya çıkan gerçekleri, yenilikleri, doğruları doğruluğu anlaşılmış olan şeyleri, hususları efendim reddetmemeleri lazım. Onların karşısına çıkmaması lazım. Onlara düşman gözüyle bakmaması lazım. Aklını kullanmalı. Mutassıp olmamalı. Tutucu olmamalı. İlim tabi burada da demin birinci hadis-i şerifte söylediğimiz gibi ilim rehber olacak insana. Yani bir insan çıkıyor, ben peygamberim diyor, bir gerçek getiriyor. Yeni gelen şeyi Aklıyla, mantığıyla ölçecek insan, ondan sonra hakkın, aklın, mantığın tarafını tutacak. Peygamber Efendimiz daima aklın tarafını tutmayı tavsiye ediyor. Tabi akıl deyince bazıları diyecek ki tamam Hoca Efendi çok iyi söyledi vaazında tamam aklı tutalım ama aklın da çeşitleri var. Yani e, hatta meyhaneye gidip de kendisini işe kaptırmış olan bir insanda bir aklı, bir mantığı, bir felsefesi var kumarhaneye gidip de bütün maaşını oraya yatırıp çoluk çocuğunu aç bırakan insanın da bir mantığı, bir düşüncesi, bir felsefesi var. Yani her akıl makbul akıl değil. Makbul olan akıl, aklı selimdir. Yani daha doğrusu bilimsel araştırmalarla doğruluğu kabul edilmiş olan gerçekler olmalı. Onun için yani tamam hoca aklı tavsiye ediyor, işte falanca adam da şöyle demiş, ilim adamı o halde hemen onun peşinden gidelim diye birler acele etmemek lazım. Belki o peşinden gittikleri aklını beğendikleri insan da hata etmiştir. Bakın tarih boyunca bir sürü filozof çıkmış bir sürü efendim felsefi e, mektep ekol ortaya atmış sonradan onların yanlışlığı anlaşılmış. Hatta fizik kimya efendim konusunda bazıları bazı çalışmalar yapmışlar. Bazı şeyleri gerçek sanmışlar fakat sonradan onların yanlışlığı anlaşılmış. Demek ki yani aklın aklı selim olduğunu düşünmek lazım. Telamette olan bir akıl. Böyle muta asıp değil, efendim yanlış değil, saplantılı değil. Gerçek, e, gerçeği temsil eden, ilmi temsil eden bir akıl olması lazım. Onu tavsiye etmiştir Peygamber Efendimiz. Aklın, vicdanın mantığın tarafını tutmayı tavsiye etmiştir. Taassubu Körü körüne efendim, bir tarafı tutup, kör olarak. Yani bu, ben bu taraftan doğmuşum, binaenaleyh böyle yapmalıyım diye. Ve herkes böyle bu kadar böyle bu tasıp tutuculuk içinde olsaydı. O zaman ilim hayatında, toplum hayatında, dünyevi hayatta, dünyada hiçbir gelişme olmaz. Deleket versin, gerçekleri görüp anlayıp hemen ona iyi duyan insanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmaya başladığı zaman efendim panayırlara gelen kabilere gerçekleri anlattı. Kabilelere, gruplara, efendim hac yapmaya gelen insanlara ben Allah'ın peygamberiyim. Allah bana kitap indirdi, görev verdi diye anlattı ama herkes kabul edemedi. Yani herkes gerçekleri anlayıp teslim olamıyor. Ama Medine'nin mübarek insanları evet. efendim Ensar peygamber efendimizin doğru söylediğini görüp kabul ettiler. Peygamber Efendimiz'i bağırlarına bastılar. Ya Resulallah, bizim şehrimize gel. Biz seni bağırımıza basarız. Kendimizi koruduğumuz gibi çoluk çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi koruruz. Ya Resulallah ve korudular. Tarihe ensar olarak geçtiler. Efendim muhacirleri bağırlarına bastılar. Mekke'den oraya gidenleri çok yardımlar yaptılar. Nice sevaplar kazandılar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretlerinin efendim, metine masar oldular. Demek ki Efendim, sevgi gözleri kör edip de insanı seveni helake götürecek derecede yanlış işler yapmaya sevk etmemeli. Kızgınlık da gözleri kör edip de yanlış bir kızgınlık insanı helake götürecek bir dereceye gelmemeli. O halde Peygamber Efendimizin başka bir hadisi şerifindeki bir tavsiyesini her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Sevdiğini ölçülü bir şekilde ter, Efendim belki bir zaman gelir, efendim e, o sevgi biter. Efendim, sevilmeyecek bir insan olduğu anlaşılır. Hatalı olduğu anlaşılır. Efendim, aşırı ona şey verirsen, e, bir takım imkanlar sağlarsan, e, yanlış olduğu anlaşıldığı zaman artık iş işten geçmiş olabilir. Mevki verirsin, makam verirsin, doğru sanıp Fakat sonradan bir de bakarsın ki eyvah keşke vermeseydim. Bu onları kötü yola kullanıyor. Ben bunu sevdiğim için böyle yaptım. Hay Allah hiç de buna layık değilmiş, meğer beni kandırmış bilen diye. İnsan pişmanlık duyar ama iş işten geçmiş olur. Demek ki her şeyi dikkatli, ihtiyatlı, ölçülü yapmak lazım. Efendim, sevgide ve kinde, kızmakta yani, sevmekte ve sevmemekte aşırılığa gitmemek lazım. Yanlışlara düşmemeye çalışmak lazım. Peygamber Efendimiz, fela tekrünü misle olur. Sakın böyle yapanlar gibi kör efendim öyle körü körüne seven körü körüne kızanlar gibi olmayın diye e, tavsiye de bulunuyor bu hadis-i Efendim çıkan bu sayfada çıkan hadis-i şeriflerden ikincisi bu, şartlardan. Gelelim bir başka hadisi şerife Hüzeyfe e, radıyallahu anh taberani rivayet eylemiş. kısa bu üçüncü hadis-i şerif: "İnne mali'r raculi fitneden" ve fi zevceti fitneten ve veladii. Allahu Resulullah efim akas. Evcem akas. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üçüncü hadisi şerifte bir şüphe yok ki fi mali'r raculi fitneten inne fi mali'r raculi fitneten kişinin malında bir fitne vardır. Ve fi zevceti fitneten hanımında fitne vardır. Ve veladii çocuğunda fitne vardır fitne biliyorsunuz esas itibariyle imtihan demek. Yani insanın başına gelip de acaba nasıl hareket edecek bakalım diye Allah'ın insanın başına musallat ettiği efendim bir olay, bir hadise, bir oluş sonra i̇şte fitne derler. Çünkü kişi onunla imtihan oluyor. Çünkü onu gönderen efendim Allah'tır. İnsanın malında fitne vardır. Yani malıyla insan imtihan oluyor. Bazen malından dolayı imtihan oluyor. Birisi gelir, sadaka zekat ister, efendim, veyahut karşısına haram para imkanı çıkar, efendim, veyahut, efendim, daha başka şekillerle, malında, efendim, mesela bir hastalık olur, bir arıza olur, bakalım o malını kaybetmekten dolayı Allah, Allah'a karşı kulun tavrı nasıl olacak diye. malı malıyla imtihan olur. Yani, malı, konu, önün e, imtihan konusu. Ya malın çokluğundan imtihan olur, ya azlığından imtihan olur, ya malın helak olmasından helak, e, imtihan olur. Mesela çok mal verdi, bakalım zenginliğinin gereğini yaptı mı? Az mal, mal verdi, bakalım fakirliğe, fakirliğe tahammül edip efendim yanlış yola sapmadan namusunu koruyarak yaşayabildi mi? Veyahut malına bir telef geldi bakalım Allah'ın kaderine tahammül gösteriyor mu? Meramene bil kaderi emine minel keder. E ne yapalım haktan geldi sabredeyim diye sabredebiliyor mu? Çok olduğu zaman şükredebiliyor mu? Yani insanın malı bir imtihan konusudur. İnsan malından kendisine yönelecek çeşitli deneyimleri, denemeleri Allah'ın imtihanlarını sınamasını bilmeli. Ve ona göre Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi efendim yapmak üzere uyanık bulunmalı. Çok mal verdiyse zekatını vermeli, şükrünü ededa et, etmeli. Vermemişse sabretmesini bilmeli, her halinden çalışmalı. Malına herhangi bir telafat gelirse efendim Allah'tan geldiğini bilmeli, veren Allah, alan Allah demeli. Efendim kullunda gölge düşürmemeli. Efendim iyi şanına zekât sürmemeli. Zevcesinde de imtihan olur, yani zevcesi hastalanır. Öyle kimseler duyuyorum ki. Evlenmiş, yıllardan beri zevcesi, yatalak ona vefalı, senelerce ona bakıyor. Ne yapalım? Bu bir imtihan işte, zevcesini. Allah öyle yapmış, Adam da mert bir mert, efendim, zevcesine yıllardır hizmet ediyor. Bu Allah'ın imtihan diyor. Mesela böyle olabilir. Veyahut, efendim, daha başka şekillerde zevcesi yönünden kendisine bir imtihan gelebilir. Onlara karşı da, efendim, insan dikkatli olmalı. Hazırlıklı olabilir, olmalı. Bazen mesela bir kötülük gelebilir hanımından yana bir kötülük gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor mesela Nuh aleyhisselamın karısı Nuh aleyhisselam'a iman edenlerden değil. Nuh tufanında helak olanlardan. Efendim Lut aleyhisselamın karısı Lut aleyhisselamın peygamberliğini anlayıp da ona tabi olanlardan değil. Ve sonunda helak olanlardan. Allah'ın hikmeti. Yani peygamber karısı olduğu halde e, peygambere layık sevcilik e, yapamamış. E, o da imtihan işte. Yani şeye. O peygamberin imtihanı. O da onu bilip ona göre tabi davranması lazım. Bu böyle olabilir. İnsanların başına çeşitli olaylar gelebiliyor. Bizim e, Ebu Hasan i Haragani, Efendimiz Hazretleri büyük Evliya Allah'tan çok büyük Sofi Şeyh efendim e, Kars'ta da kabri olduğu söyleniyor o kendisini işte ziyarete gitmiş bir zaman ihvanından bir grup kapıyı çalmışlar içeriden bir kızgın kadın sesi kim o diye bağırmış işte demişler Efendim Hazretleri'ni ziyarete gelmiştik yok evde gelmedi ormana gitti bir sürü bağırma diye birbirlerine bakmışlar zavallar kapının dışındaki misafirler Allah Allah bu ne biçim kadın nasıl bağırıp azarlıyor Allah Allah ben yani beklemişler köşede az sonra Şeyh Efendi gelmiş demişler ki böyle bir şey oldu eh demiş e işte ona taburumuzdan dolayı Allah bize kerametler ihsan etti diye buyurmuş demek ki onun imtihanı o Cadalos Zevce ona sabrettiği için, yani fitnesi o, sabrettiği için büyük mertebe buluyor. Sonradan aradan zaman geçmiş, yine aynı insanlar, aynı mübarek Harakani Hazretlerini ziyarete gitmişler. gene korka korka kapıya yanaşmışlar, gene içerideki kadın bize var bağır var bağır bağıracak mı diye, azarlayacak mı bizi diye. Kapıyı çalmışlar, içeriden bir tatlı ses, kim o demiş, efendi hazretlerini edecektik deyince, Henüz evde yok, evde de değil ama ev müsaittir. Kapıyı açın, sağ taraftaki odaya girin. Dolapta yemek vardır, onları yiyin. Ben sizin yanınıza gelemiyorum, hizmet edemiyorum ama işte buyurun rahatınıza bakın, abdest alabilirsiniz. Su falanca yerdedir. Artık ev sahipliğinin gereği neyse. Uzaktan böyle onlara tatlı dille efendim hoş bir karşılama yapmış. Efendi Hazretleri gene gelince demişler, efendim biz anlayamadık bu işi. Geçen geldiğimizde bir kadın bizi korkunç fena şekilde haşladı, azarladı. Efendim çok korktuk. Efendim şimdi de çok tatlı muamele etti. Ha demiş. O eskisi öldü. Bu yeni hanımdır. Efendim o eskisi bizim yumağımızı sarıyordu. Bu kendi yumağını sarıyor. Bundan da maksat ne? Yani eskisine biz sabrediyorduk. Bizim sevabımızı arttırıyordu. Yani sabretmekten dolayı. Efendim bizim sevabımız artıyordu. Bu şimdi kendisi Güzel davranıyor, sevapları kendisi kazanıyor. Tabi bir adamın karısı böyle tatlı dilli, güleç yüzlü, güzel biri olursa kadın sevabı kazanır. Ve han, e, hanımının öyle iyi olmasından dolayı da efendi de bir nimete mazhar olmuş olur ama asıl sevabı kadın kendisi kazanıyor. Demek ki yani zevcenin kötülüğü, cadalozluğu da bir imtihan olabilir. Hastalığı da bir imtihan olabilir. Efendim çeşitli şekillerde imtihan olur insanlara. Hanımız cihetinden de evlilikte imtihanları olabilir. Ve dediği Çocuğundan da bazen insanın imtihanı olur. Yine hastalık olabilir. Veya çocuğun serkeşliği olur. Vefasızlığı olur. Hayırsız evlatlığı olur. efendim İtaatsizliği olabilir. Çeşit çeşit durumlar olabilir. Yani Müslüman ne yapacak? Her duruma karşı müteyakkız hazırlıklı olacak. Malın, malı yönünden bir imtihana uğrayabilir, fitneye maruz kalabilir. sevcesi yönünden bir imtihana uğrayabilir, fitneye maruz kalabilir, imtihana tabi olabilir. Efendim çoluk çocuğundan imtihana uğrayabilir. Hepsinde efendim güzel davranmaya çalışmalı. Allah'ın ızasını kazanmaya çalışmalı. Allah'ın sevmediği duruma düşmemeli. Düşmemeye gayret etmeli. İsyana ve efendim feverana e, saplanmamalı, kaymamalı, ayağını kaydırmamalı. Evet, üçüncü hadis-i şerifte bu oldu. E, bir hadis-i şerif daha sayfadan kısaca e, şey yapalım okuyalım. Yine Hüzeyfe radıyallahu anh'den e, taberani ve e, hakimin ve neseyinin İbni Asakir'in e, eserlerinde var bu hadis-i şerif innak haz fel muhsanati le yehdümü amelle isti senetin evli bir kadına iftira etmek onun namusuna gölge düşürecek yalan sözler söylemek yüz senelik ibadeti taati yıkar, fahveder bitirir. E, biliyorsunuz muhsana e, evli kadın demek. Aslında ırsın Arapça'da kale demek. Mesela Türkiye'de bazı yerler vardır. Bu isimle e, isimlendirilmiştir. Mesela Hısnı Kehfa. Hasan Kehf diyorlar ama Hısnı Kehfa'dır aslı. Ondan sonra Adıyaman'ın eski adı Hısnı Mansur'dur. Kale yani varmış demek ki şehrin etrafında. Ondan dolayı Hısn diye. E, Musa'da kale gibi etrafı korunmaya alınmış demek oluyor. sana emek, yani evlenmiş de, korunmaya mazhar olmuş insan demek, yani evli kadına bu ismi veriyor şeyler. E, İslam fukkında bu sıfatla anılıyor. Evlen, evli olan kimse, artık günah işleyecek bir e, gedik kalmamış, her yerden korunmuş, evlenmiş ya, elhamdülillah selamete çıkmış demek oluyor. Şimdi böyle bu e, bazı insanlar vardır yuvaları yıkmak için maalesef maalesef iftiralarda bulunurlar Efendim aile saadetini bozarlar kişileri birbirinden ayırırlar yuvaları yıkarlar böyle yalan sözler söylerler şimdi böyle evde bir kadına yalan bir iftira Efendim bir gölge düşürücü söz söylemek çok büyük günahtır büyük günahlardan birisidir bu Nedir böyle yapan bir insanın yuva yıkan, iftira eden insanın cezası? Yüz senelik ameli hebaen mensura olur. Yani ömrü ömrü berbat olur. Neden? O masum insana iftira eylediği için. Bu halde aziz ve muhterem kardeşlerim, e, tabi biliyorum ki e, hiçbir Müslüman durup dururken e, bir başka kimseye efendim İftira etmez. Müslümanın e, akıllıdır, basiretlidir. İftira etmesi düşünülmez. Ama e, bazı insanlar dedikoduya meraklıdır. Küçük şeyi büyütür. Efendim masum bir şeyi yanlış yorumlar efendim yalan yanlış e, yorumlarla aslı esası olmayan şeyler ortaya atabilir. Dedikodu üretir. veya duyulan sözü yanlış anlar. Bu gibi şeylerden birisinin namusuna gölge düşürecek bir sözü söylemekten son derece sakınması lazım. Bütün Müslümanların e, efendim, bu hususa dikkatli olması lazım. Büyük günahlardan birisi olduğu için bu hususu da sayfada çıktığı için karşımızda efendim onu da okumuş oluyoruz. Şimdi dört e, hadisi şerif olduğuna göre bir hadisi şerif daha okuyarak e, sohbetimizi kapatalım. E, aynı sayfada e, bildiğiniz bir hadis-i şerif, sonunda dua olduğu için biz de o duayı okuyarak e, sohbetimizi kapatırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne kulu ve beni Adem, dem kulleha beyne ismailemin asabihir Rahman e, vahidin bir yasr wahidin Hay suyеча Allahülma'musar rufel ve ala Bu Ahmed ibn Hamd bil Müslim'de darıkutnide rivayet edilmiş olan Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet edilmiş olan adı Hanıma bir hadis şerif. İna kulu ve ben ha, dina Rahman. Bütün insanların hepsinin iç alemleri, vicdanları, gönülleri, kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Rahmanın parmaklarından ikisi arasındadır. bir vahidin. Bir kişinin kalbi gibidir. Yani bunları yönetmek, kişilerin çokluğu allah Teala Hazretlerine asla zor gelmez. Bütün insanların kalpleri onun iki parmaklarından iki parmağının arasındadır. Yusarrıfı haysu yaşa gönlünü nereye isterse o tarafa döndürür. O tarafa çevirir. Yani Sevdirir, efendim, ısındırır, birleştirir, insanların arasında sevgiler meydana getirir vesaire. Yani Allah yapıyor. Gönüllere hakim olan Allah'tır. gönülleri sevk ediyor bir istikamete, bir fikre, bir fikir etrafında toplanmaya efendim, sevk ediyor. Kadirdir. Bir kısım insanlar Peygamber Efendimiz'e azılı düşmanlar idiler. Ondan sonra hepsi Müslüman oldular da İslam için cihatlar eylediler, nice ülkeler feth eylediler, İslam yolunda şehit oldular. Bu kalpteki bu değişiklik yani insanların kafasındaki, aklındaki, gönlündeki bu değişiklik neredendir? Allah'tandır. Onun için e, Peygamber Efendimiz bunu belli, beyan ettikten sonra buyuruyor ki Allah'ım ver, bu sarrufel kulüb ey Allah'ım, ey kalpleri istediği istikamete çeviren Rabbim sarruf kulubena ala taatik bizim kalplerimizi bizlerin kalplerini sana ibadet ve taat yönüne çevir. Gönüllerimizi sana ibadet, güzel kulluk yapmak tarafına doğru yönelt. Biz onları sevelim, o yola kayalım, o tarafı sevelim, o yolda çalışalım diye gönlünün hayırları, iyilikleri sevmesini, o tarafa meyletmesini Allah'tan istemişim. Tabi aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi ülkemize gönüllerin birlik ve beraberliği ve Hayra meyil me etmesi, hayrı etmesi, işlemesi çok önem kesmediyor. Ee, mühim bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz. Efendim insanlarımızın arasında çeşit çeşit sıkıntılar, fitneler, fesatlar var. Ayrılıkçılıklar, ayırımlar tefrikalar var, tehlikeler var. Tabii biz de e, bu hadiseden görüyoruz ki Allah Teala Hazretleri Kadirdir. Her şeyi efendim dilediği gibi yapma kadirdir. allah Teala Hazretleri gönüllerimizi yine Peygamber Efendimiz'in burada belirttiği, belirttiği gibi diliyoruz ki gönüllerimizi allah Teala Hazretleri hayra, ibadete, imana, ihlasa efendim güzel şeylere döndürsün. Güzel şeyleri yapmayı ülkü edinelim kendimize. Onları sevelim. Hayatımızı boş şeylerle geçirmekten kendimizi çekelim, kurtaralım. Allah yoluna dönelim, Allah'ın dinine hizmet edelim, cenneti kazanacak işler yapalım, insanlara mutluluk götürecek, hayır götürecek işler yapalım. Hem kendimiz, hem çevremizdekiler, hem ülkemiz, hem başka insanları efendim öyle sevindirecek efendim Allah'ın uzası istikametine yönlendirecek çalışmalar yapalım da Allah bizi dünya ve ahirette bahtiyar bahçedirilir. Hoşteram kardeşlerim şimdi çok kıymetli bir yazar bana kitabını hediye etmiş. Ben bugün onun yanıma aldım. an sayfasını okudum. Efendim çok hoşuma gitti. E yazarı tebrik ederim. Kitabı bitirdikten sonra sanat ortamında belki sizlere anlatacağım. Efendim tam okuduktan sonra şimdi biraz erken diye söylemiyorum. 21. yüzyıla hazırlanmalıyız. Biz Müslümanlar, Türkiye'nin müminleri, memleketini seven İslam'ı seven tarihe bağlı hayır yapmak isteyen Allah'a başka arzus olmayan insanlar. Çağın gerisinde kalmamalıyız. Şimdi Almanya'dan sesleniyorum. Almanya'yı gören buradaki çalışmaları gören bir insan olarak sesleniyorum. Bir cami yeri alalım diye bir mülkü görmeye gittik. Bu ısıtma soğutma ıı, tesisatı yapan bir firma. Yani bir Evler evine diyorsun ki veya iş yerine bana bir ısıtma tezisatı yapılır kalın kalın boruları münasip yerlere döşüyor. Nihayet oran ısıtılmasını veya yazın sıcakta soğutulmasını veya havalandırmasını sağlayacak. Böyle bir firma. Dört katlı binası var. Biz orayı alıp da cami yapmak istiyoruz. Dua buyurun. İnşallah hayırlısıyla nasip olursa çok sevineceğim. İnşallah olur veya daha hayırlı bir yer nasip olur. Ama çok güzel bir yer, geniş bir yer. Şimdi orada bize gezdirdiler tabii. Biz alıcı olduğumuz için binanın dört katında gezdik. Her odada iki tane bilgisayar vardı en aşağı. Yani her katta kaç tane bölme, kaç tane oda ve her odada iki tane bilgisayar. Yani bir basit efendim böyle havalandırma, ısıtma, soğutma firması bu kadar 21. yüzyıla yapışacak tarzda cihazlarla donatılmış o kadar ciddi çalışırsa efendim bizim ne yapmamız lazım Türkiye'yi kurtarmak için? Çok daha fazla çalışmamız lazım. Oradan onu çıkarttım ve efendim size çok candan, kalbimin derinliklerinden bazı duygular böyle acı acı hissederek ülkemizdeki acı şeyleri, olayları ve acı durumları düşünerek şey yapıyorum. Mümin kardeşlerim, ihlaslı kardeşlerim 20. yüzyılı bırakın. 20. yüzyıl eskidi. Sonuna geldik. 21. yüzyıla hazırlanın. Her şeyinizi 21. yüzyıla göre yapın. 21. yüzyılın efendim e, ne diyelim hizmetlileri olarak kendinizi yetiştirmeye çalışın. allah Teala Hazretleri e, kalpleri, sizin kalplerinizi bizim kalplerimizi rızası yoluna çevirsin. Etrafımızdaki cahillerin, gafillerin fasıkların, facirlerinin, zalimlerin, müşriklerin, münafıkların da kalplerini efendim ne diyelim imana döndürsün, İslam'a döndürsün. Onlara da kör gözlerini açsın. Gerçekleri görmeyi nasip etsin de inşallah efendim ilerse hepsi olur. Kalpleri dilediği gibi istediği istedi, istirafete çevirebildiğine göre el birliğiyle çalışalım. Efendim dünyanın en ileri, en temiz, en nezih, en güzel efendim diyarları haline getirelim beldelerimizi. Allah hepinizden razı olsun. Allah iki can da cümlenize öz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatühü.